Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evlin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya'i vel merselin ve ila jami'il evliayi. Velhamdülillahi rabbil alamin. Bu Ramazan'dan sonraki ilk sohbetimizdir. Ramazan ayı boyunca Allah'ın bir ismini anlamaya çalıştık. Her gece, inşallah bundan sonra Perşembe günleri iki ismi öğrenmeye çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrenmek demek, Rabbimizi tanımak demektir, anlamak demektir. O'na iman etmek demektir. İmanımız, bilgimiz kadardır, marifetimiz kadardır, yani Allah'ı tanıdığımız kadarı iladır. Eğer bilgi yoksa, marifet yoksa, iman da olmaz. Allah'ı bir ismiyle bilen, Birinin imanı farklıdır 50 tane ismini bilen Birinin imanı farklıdır 99 ismini bilen imanı farklıdır Allah bize akıl vermiş Onu kullanalım diye evet. Ne buyuruyor deyyet kelime de Aklını kullanmayan topluluğun üzerine Pisliği dökeriz O pisliğe boğulur Niye? Aklını kullanmadı diye Aklımızı kullandığımızda bunun böyle olduğunu görürüz ve anlarız. Aynı şekilde yine ayet-i kerimede buyuruyordu, canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır. Canlıların en kötüsü. Aklı kullanmak demek, dünyayı anlamak demek değildir. İşi bilmek, meslek öğrenmek, okul okumak demek değildir. Akıl kullanmak, yaratılışı anlamak demektir. Yaratılışın hikmetini, Allah'ın muradını anlamak demektir. Dünyaya neye geldiğini, ne yapması gerektiğini, Allah'ın kendisinden ne istediğini anlamak demektir. Bunun gereğini yerine getirip ebedi hayatını kazanmak demektir. Eğer aklını kullanmadıysa, anlamadıysa onun iman etmesi mümkün değildir onun Allah'ın isimleriyle isimlenmesi mümkün değildir. Yani onu imanını ahlaka dönüştürmesi mümkün değildir. Olmayan şeyi nasıl ahlaka dönüştürecek? Ahlaka dönüşecek olan imandır çünkü. Eğer birinin Allah'a imanı kamil değilse Evet, kamil iman demek Allah'ın el esmaul husnasına iman etmek demektir. Ama sadece esmaul husnayı okuyup ezberleyip ben anladım, iman ettim demek iman olmaz. Çünkü iman anlamak, inanmak ya da bilmekte iman etmek sevmek demektir. Yani Allah rahimdir deyince, rahmandır deyince onun rahmetini sevmen lazım. Ama kendi bilgine göre değil, Allah'a göre. Eğer seversen ne olur? Seversen sen de rahim olursun. Allah'ın sana rahmetle muamele etmesini seversen, bu rahmeti sevdiğin için ne yaparsın? Sen de insanlara karşı rahim olursun. Onun için Allah Resulullah Efendimiz için ne buyurdu? O, Rauf ve Rahim'dir. Eğer ona tabi olduğumuzu iddia ediyorsak, bu durumda bizim de Rauf ve Rahim olmamız gerekiyormuş. Bunu anlayalım diye böyle söyledim. İnşallah bugün Allah'ın Rauf ismini bir de El-Kefil ismini beraber anlamaya çalışacağız. Rauf demek ref etmek için, ref etmek demek, yüceltmek için raufça muamele etmek demektir. Ama şart var orada, refletmek için, yüceltmek için, onu aray-ı taşımak için, rauf olarak ona muamele etmek, ona yumuşak muamele etmek, cezayı hak ettiğinde cezayı geciktirmek, suçunu, günahını, yanlışını affetmek, mafiret etmek yetmez. Bir de, onu yüceltmek için ona imkan tanımak. imtihana tabi tutup imkan tanımak. Mesela Allah musibet veriyor, bela veriyor, sıkıntı veriyor, yokluk veriyor, hastalık veriyor. Eğer biz bunları azap olarak görürsek ki öyle görüyoruz zaten, hemen feryat edip Ya Rabbi bunu kaldır başımızdan bir an önce selamet olsun diyoruz. Oysa ki onun içinde Allah'ın rahmeti vardır. Allah rauf ve rahim olarak muamele etmiştir. Niye öyle yapıyor? Kul gaflete dalmış, Rabbini unutmuş, kendini unutmuş, hayatı ne yapması gerektiğini unutmuş, bu durumda Allah onu gaflet uykusundan uyandırıyor. Tabiri caizse, uyanı sallıyor. Uyandır, uyan. Uyan, bu senin gittiğin yol değildir. Bu senin yaptığın iş değildir. Senin bu halın hal değildir deyip, onu sallıyor. Evet, musibetle sallar, hastalıkla sallar, yokluğla sallar. Her halükarda sallıyor yalnız. Sallıyor ki uyansın diye. Ama kul bu sallamayı eğer mimi zannederse uyumaya devam eder. Kendine gelmelidir. Uyanmalıydır. Rabbim benden ne istiyor? Niye bana böyle muamele etti? Nerede yanlış yaptım? Nerede eksik yaptım? Evet. Evet. Ne istiyor benden Rabbim? Rahman ve Rahim olan Rabbim benden ne istiyor? Neden böyle yapıyor? Niye bunu benden esirgedi? Demesi lazım deyip uyanması lazım. Ne, ne demesi lazım? Allahu bey. Buyurun ya Rabbi. Emret. Bir yanlış mı yaptım? Bir suç mu işledim? Bir günah mı işledim? Bir yerde bir eksik mi yaptım? Ben hazırım." deyip bakması lazım. O nereden kaynaklanıyor? Onu görüp orayı düzeltmesi lazım. Çünkü Allah rauf ve rahimdir. Rıfk ile muamele etmiştir, rauf olarak, rahim olarak muamele etmiştir. Bu onun rahmetidir, uyansın diye, kendine gelsin diye, aklını başına alsın diye, aklını kullansın diye uyarmış, ikaz etmiştir. Aynı şekilde kulun da rauf ve rahim olması gerekir. Hem kendisine hem ev halkına, ehline, hem komşusuna, kardeşlerine, mümin kardeşlerine, bütün insanlığa, bütün mahlukata rauf olarak, rahim olarak muamele etmesi lazım. Evet. Rauf olarak muamele etmek demek onun iyiliğini istemek demektir. Onun güzel olmasını istemek demektir. Onun ref olmasını istemek demektir yani. Yücelmesini istemek demektir. Bununla beraber muameleyi yaparken onu incitmemektir. Yani yaptığı muamele ceza değil, uyansın diye. Nasıl ki biri uyuduğunda, herhalde onu dövmüyoruz, ne yapıyoruz? yavaşça böyle salıyoruz. Uyan diyoruz. Günaydın diyoruz. Hayırlı sabahlar diyoruz. Sabah olmuş diyoruz. Kalkmazsan uykuda kalırsan zarar edersin diyoruz. Öyle. Ama Allah'a davet edenler hakka davet edenler Davet ettikleri mutlaka uykudadır. Zaten eğer uykuda değilse, uyanırsa o zaten davete icabet etmiştir. Ama uykudaysa onu uyandırırken mutlaka uyanınca sana kızar. Niye beni uyandırdın? Niye uykumu bozdun diye? Niye rahatımı bozdun diye sana kızar. Böyle bir durumda uyandıranın nasıl bir hali olması gerekir? Onun Rauf ve rahim olması gerekir. Yoksa adam yataktayken adamı dövmeye kalkışır. Niye böyle? Konuştun diye. Uykudan uyanan ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, ona karşı Rauf ve rahim olması gerekir. Evet. Bu vasıf sadece Allah'a davet edenler için ağır gelmez, başkaları için bu ağır gelir. Tahammül etmek ağır gelir yani, sabretmek ağır gelir. Bununla beraber her haline tavrına rağmen ona karşı rauf ve rahim olmak ona ağır gelir. Çünkü bu taklidi bir şey değildir, taklitle olacak bir şey değildir. Onun gönlünün öyle olması gerekir. Allah'ın Rauf isminin onda tecelli etmiş olması gerekir ki o onu yapabilsin. Yoksa onu yapamaz. Onun için bilmek yetmiyor, iman etmek gerekiyor. Allah'ın Rauf ismiyle ilgili ayetleri önce hep beraber anlamaya çalışalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve leula fedlullahi aleykum Eğer Allah'ın Fazlı üzerinizde olmasaydı Ve rahmetuhu Ve onun rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı Ve ennallâhe râufun rahim Harınız ne olurdu? Bundan önceki ayetler de var Bu Nur Suresi 20. ayettir Allah müminleri uyarıyor, ikaz ediyor Hangi konuda uyarıp ikaz ediyor? Öyle boş boş dedikodu yapanlara bir lafı duyduğunda sanki gerçekmiş gibi sanki o da ona, onu biliyormuş gibi o sözü alıp taşıyanlara müminlerin arasında kötü kelimelerin, kötü sözlerin, yanlışlıkların kötülüklerin yayılmasını isteyenlere Allah uyarıda, ikazda bulunuyor eğer Allah'ın fazli ve rahmeti üzerinizde olmasaydı sizin haliniz ne olurdu? Yani siz gazabı hak ettiniz. Ama Allah rauf ve rahimdir. Yani innellahe raufun rahim. Allah size güzellikle muamelede bulundu. Yumuşak muamelede bulundu. Sizin kaybetmemeniz için. Kazanmanız için size gazap etmedi, size bir daha imkan tanıdı. Çünkü o Rahim'dir. Allah'ın Rauf ismi rahmetinden dolayıymış. Kullarına rahmet ediyor. Onun için ne yapıyor? Onlara karşı Rauf'tur. Muameleyi de ona göre. Rauf olarak yapıyor. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا min Ba'dihim Allah daha sonra gelen müminleri anlatıyor Onlar ki Onlardan sonra geldiler Yekulune Rabbena girlena Derler ki Rabbimiz Bizi mağfiret et Ve li ihvanina Kardeşlerimizi de mağfiret et Elledine sebekuna Bil iman Onlar ki imanla daha önce bizden daha önce gelip geçtiler. Elledi ne sebekuna bil iman. Onlar ki imanda müsabaka yaptılar, bizi geçtiler. Evet. Onları da maqfil et. Valla tejgal fi kurubinna ghilla. Onlara karşı kalplerimizde Hiçbir şey bırakma, bir kin, bir nefret, bir ağırlık bırakma. Geçmişteki imanda bizi geçen kardeşlerimiz için. Lil lezine evet. onlar ki iman etmişler. Rabbena inneke raufun rahim. Evet. Rabbimiz, sen rauf ve rahimsin. Bize rahmetinle. Rauf olarak muamele et. Allah duayı öğretiyor. Geçmişteki kardeşlerimiz için nasıl bir hal içinde, gönül hali içinde olmamız gerektiğini anlatıyor. Hem kendilerine dua ederler o müminler hem de kendinden önceki gelmiş müminler için dua ederler. İmanda kendilerini geçmiş olanlar için dua ederler. Kalbimizde onlara karşı bir gıl, bir ağırlık, bir kin, bir nefret onlara karşı en ufak bir sıkıntı duymayalım derler. Allah duayı böyle öğretmişken, böyle öğretirken mümini böyle tarif ederken böylelerine Allah'ın Rauf ve Rahim olarak muamele edeceğini söylerken birileri kalkıp geçmişteki insanları, sahabeyi veya herhangi birilerini yererse, kötülerse, düşmanlık yaparsa acaba onun hali ne olur? Eğer birileri bir şeyler öğrenmişse onu bir yerden öğrenmiştir. İnsan Öğrenen, doğuştan itibaren öğrenen bir varlıktır. Önce çocuk doğuyor, anasının memesini emmeye başlıyor, onu öğreniyor. Ağzını kullanıyor, aklını daha kullanmıyor. Gözünü bile kullanamıyor, kulağını bile kullanamıyor, işitmiyor. Allah'ın fıtrat itibariyle kendisine verdiklerini de daha kullanamıyor. Hepsini öğreniyor yalnız. İnsan eğer din öğrenmişse o dini bir yerden öğrenmiş. Kendisine böyle yapmak eğer din diye takdim edilmişse o da onun dinidir. O Allah'ın dini değil yalnız. Evet mesela bazıları aynı şekilde insanlara müminlere ya da geçmişteki insanlara küffetmeyi İman olarak zannetmiştir, ibadet olarak zannetmiştir. Öyle inanmıştır. O da onun dini. Ama o Allah'ın dini de. Allah'ın dinine iman edenler ne derler? Bizden önce geçmiş olan mümin kardeşlerimizi, imanda geçmiş olan kardeşlerimizi, onları makfuret et, onlara karşı kalbimizde en ufak bir ağırlık bırakma ya Rabbi. Ağırlık kalırsa ne olur? Allah'ın Rauf ve Rahim isminden mahrum kalır. İşte biz sizi böyle orta yolda yürüyen bir ümmet kıldık. Nasıl orta yolda ümmet kılmış? Allah'ın ayetleriyle tam ortada durur. Herhangi bir tarafa sarkmaz, kaymaz, tam ortada durur. Yani sirat müstakimde durur. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Niye bunu böyle yaptık? Siz bütün insanlara, bütün insanlığa şahit olasınız diye. İnsanlar için, bütün insanlık için örnek olasınız diye. Bunu böyle yaptık. ve yakunur <gülüyor> الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا Allah'ın Resulü de size örnek olsun, sizin için şahit olsun diye. Evet. Allah'ın Resulü bize örnek olmazsa, biz de insanlara örnek olamıyoruz. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Yani uydurma bir dinle, uydurma bir imanda, uydurma bir davetle, uydurma bir tebliğle din olmaz, sirat-i müstakim olmaz. Buna şahit lazım. Şahit kim? Resulullah Efendimiz. Örnek alınmamışsa, onun davet ettiği gibi, onun anlattığı gibi, onun iman ettiği gibi İman edilmezse davet edilmezse o kendine din uydurmuştur. O onun uyduruk dinidir. Uydurma dinidir. Evet ait kelimelerde buyurduğu gibi atalarından öğrendiği dindir. Atalarının dinidir o. Ve ma kıble tenneti kunti aleyha. Allah daha önce Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde kablesini değiştirmesini emretmiş, Kudüs'e dönmesini emretmiş. Sonra Allah bir daha kıbleyi çevirdi. Bunun hikmetleri vardır. Allah zaten hikmetini de beyan ediyor. Sonra yüzünü mescidi harama çevir diye ayeti indirdi. Evet. Neden böyle yaptığını beyan ediyor. İlla li ne'leme men yettabi'ur <gülüyor> Resul. Neden bunu böyle yaptı diye soracak olursanız, bunu sadece kim Allah'ın Resulüne tabi olmuş, bunu bilelim diye, bunu görelim diye. Siz de bunu anlayın diye. Yani, müşrikler iman ettiklerinde, mümin olduklarında Kabe'ye dönüyorlardı Medine'ye hicret edilene kadar Allah'ın Resulü Kabe'ye Döndüğü için mi ona tabi oluyorsunuz Yoksa Allah'ın Resulüne mi Tabi olmuştunuz Çünkü onlar biz Hazreti İbrahim'in çocuklarıyız Torunlarıyız diyorlardı Ona uyuyoruz diyorlardı Bu arada sorun çıktı mı? Elbette ki gönüller darmadağın oldu Bir Arap için Çabeden başka yere dönmek ondan daha ağır bir şey yoktur. Evet. Ama yetişmiş olan sahabe, o Darül erkamdaki sahabe asla file vermedi. Yetişmiş diyor onlar çünkü iman etmişlerdi. Binmen yani kalbi ada akibeyi. Bir de ökçesi üzerine gerisin geriye dönenleri evet, bilelim diye, görelim diye. Hepiniz görüp bilesiniz diye. Herkes kendi imanını tartsın diye, anlasın diye. Bunu böyle yaptık. وَاِنْكَانَةً لَكَبِيرَةً اِلَّا illa اللَّذ۪ينَ هَدَ Allah. Bu gerçekten büyük bir işti dedi Allah. Ama Allah'ın hidayet verdiği kimseler bu konuda Allah'ın Resulüne tabi oldular, geri dönmediler. Ve ma kana Allahu li Bununla beraber Allah sizin imanınızı izah edecek değildir. İmanınızı izah etmez. Yani sizin Allah'ın Resulüne tabi olmuş olmanız, çabaya dönmüş olmanız veya Kudüs'e dönmüş olmanız, orada o şekilde ibadet yapmış olmanız bir şeyi değiştirmiyor. Bu bir iman meselesidir. Allah imanınızı izah etmez. Mesele sizin Allah'ın Resulü'ne Allah'a tabi olmuş olmanızdır, uymuş olmanızdır. İnne Allahe bin nasi raufun rahim. Muhakkak ki Allah insanlara karşı rauf ve rahimdir. Allah böyle bir imtihana tabi tutunca onlara onların imanını gösterdi. Eğer bir sorunu varsa, imanında bir sakatlık varsa, Allah'ın resulüne Allah'ın Resulü olduğu için tabi olmamışsa bu eksikliği, bu hastalığı anlasın ve kendini toparlayıp tövbe etsin. Allah bütün insanlara karşı rauf ve rahimdir buyurdu. yok nefsin ma amilet min hayrin muhtar. O gün o kıyamet günü herkes her ne hayır yapmışsa mutlaka onu önüne konulmuş hazır olarak bulur. Wa ma amilet min su. Bununla beraber her ne kötülük işlemişse onu da önünde hazır bulur. Teveddû lev enne beyneha ve beynehu emeden be'idâ. O anda o kul ister ki kendisiyle o kötülüğü arasında uzak bir mesafe bulunsun. Ondan çok uzak olsun. Ve evet. yuhazirukum allahu nefsehu. Allah kullarını uyarıyor. Uyarıyor ki kötülük yapmasın. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı rauf'tur. Onun için uyarıyor. Kıyamet günü böyle bir hali yaşayacak hem hayri hem de işlediği kötülüğü Önünde hazır bulacak. Allah kullarına, abdlerine karşı ravuf olduğu için kullarını uyarıyor. Böyle bir günden sakın. O gün günahınla, yanlışlarınla aranda uzak bir mesafe olmasını isteyeceksin. O mesafeyi bugün koy. Ondan uzak dur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تَحُبُونَ deki Allah'ı seviyorsanız eğer Allah'ı seviyorsanız ve oni bana tabi olun. Yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubekum. Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Vallahu gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir Kul Eti Allah ve Resul, de ki Allah'a ve Resulüne itaat eden, peyin tevveli <gülüyor> eğer dönerlerse, peyin Allah'e la bul kafiridir. Kesinlikle Allah kafirleri sevmez. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyenler, itaatten dönmüş olanlar dönenler kafirdir. Allah kafirleri sevmez. Eğer iman ettiğini Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa evet. Resulüne tabi olmalıdır. ve evet. tahmilu asqalakum ila balad Onlar sizin yüklerinizi, ağırlıklarınızı yüklenirler. Gideceğiniz yere taşırlar. Lam tekonu balighi illa bişikil anfus. Eğer siz o araçlar olmadan, o binikler olmadan onları oraya taşımaya çalışsanız evet. çok zahmet çekersiniz. İna Rabbihum Raufun Rahim. <imüzü> Muhakkak ki senin Rabbin Rauf ve Rahimdir. Allah bunu nişan öyle beyan etti Evet. Allah diye ayet-i kerimede, Allah sizin için binekler yaratmış, gemiler yaratmış sizi taşısın diye. Daha bilemeyeceğiniz, bilmediğiniz, şu anda bilmediğiniz nice vasıtaları Allah yaratacak buyurmuştu. Niye? Sizi taşısın diye, siz zahmet çekmeyesiniz diye Allah rauf ve rahim olduğu için bunları sizin için yaratmış. فَاِنَّ Rabbakum لَا رَوْفٌ Muhakkak ki senin Rabbin rauf ve rahimdir. elem تَرَى اَنَّ اللّٰهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي Allah bak dedi, görmedin mi? Allah yerdekilerini sizin hizmetinize vermiş, sizin emrinize amada kılmış. Yani yerde her ne varsa, Wolfül ke tecrüfi bahar bir emrihi bir de denizde denizlerde yüzen gemiler sizin emrinize vermiş kendi emriyle ve yamsikus sema bir de gökleri tutuyor. En taqa عَلَى al-erdı illa eğer Allah tutmasaydı, yeri ondan korumuş olmasaydı, o yerin üzerine düşerdi. İnne <gülüyor> Allahe bin nasi le raufun <gülüyor> rahim. Mahakkak ki Allah insanlara karşı rauf ve rahimdir. Allah nimetlerini hatırlatıyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ Sizi dirilten, size hayat veren O'dur. سُمَّ يُمِتُكُمْ Sonra sizi öldüren O'dur. Öldürecek. سُمَّ يُحْيِيكُمْ Sonra sizi bir daha diriltecek. اِنَّ insane لَكَفُرُ Muhakkak ki insan çok nankördür. Allah'ın kendisini yarattığını unutuyor. Öldürüp tekrar deli hesaba çekeceğini unutuyor. Geminen nasih men yeşri nefsehu tıga merdatillah. Yine insanlardan öyle kimseler var ki insanlar arasında öyle kimseler var ki Allah'ın rızasını kazanmak için nefsini kendini feda eder. Allah yolunda kendini feda eder. Vallaah raufun bil ibad. Muhakkak ki evet, Allah bunlara karşı raufdur. Allah da ona müsaade etmiyor. Helak olmasına müsaade etmiyor. O kendini feda ederken evet, Allah da onu koruyor, onu raf ediyor, yükseltiyor onu. Ya iyyuhel zine Adkhulu fis kafe. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, hep beraber selamete girin, hep beraber barışa girin. Hep beraber İslam'a girin. Ve lattebi'u kutuwati şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. İnnehu lekum aduvun Muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Beyin zeler tüm min beadi ma caet Eğer Allah'ın size gönderdiği bu delillerden, bu ayetlerden sonra ayağınız kayarsa, saparsanız, faalemu bilin ki en Allah azizün hakim. Muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir, İzzet sahibidir, hikmet sahibidir, bütün şeref ona aittir her yaptığında bir hikmet vardır. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler! La tettebi'u kutuvatü şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Uymayın. Ve men yettebi' kutuvatü şeytan. Her kim şeytanın adımlarına uyarsa, şeytanın peşinden giderse verdiği vesvesenin peşinden giderse, ona tabi olur ona uyarsa fâ innehu ya'muru bil fahsâ. o aşırılılığı emreder, tavsiye eder, onu aşırılığa götürür. Onu fuhşiyata götürür. Ve münker. <gülüyor> onu kötülüğe götürür. Ve levla fadullâhi aleykum. Eğer Allah'ın fazli sizin üzerinizde olmuş olmasaydı ve rahmetuhu <gülüyor> Allah'ın rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı mazeka minkum min ahadin ebede sizden hiç kimse hiçbiriniz ebediyen temize çıkmazdınız Allah'ın rahmeti fazli olmasaydı hiçbiriniz kurtulamazdınız velakinnallaha yüzeki men yaşa ama Allah dilediğini temizler teskiye eder vallahu semi Ali, Allah sevgi ve alimdir. Lakin tabb al lah. Gerçek şu ki o Allah'a tevecü edenler, Allah'a dönenler. aden <gülüyor> Nebi Nebi'yle beraber ve'l muhacirin muhacirler ve'l ensar ve'l ensari lezine etteba'uhu bir de ensar onunla beraber tabi olanlar bi sa'atil usre bi sa'atil usreti min ba'di ma kâdâ yezugu gulûbu fariqen Bilmiyorum. Evet, onlardan bir kısmının kalpleri kaymışken, eğilmişken, evet. Sonra Sümätabey aleyhim. Sonra Allah onların tevbelerini kabul etti. İnnehu bihim raufun rahim. Evet, muhakkak ki o onlara rauf ve rahimdir. Allah müminlere tövbe ettiklerinde, peygamberle beraber tövbe ettiklerinde Allah onlara karşı rauf ve rahimdir. Ant Andolsun ki size, sizin içinizden, kendinizden bir Resul geldi, bir Resul gönderdik. Azizun aleyhi ma anittum, harisun aleykum o çok şerefli bir Resuldür. İzzet sahibidir. Allah onu aziz kılmıştır. O size karşı çok haristir, çok düşkündür. Sizin zorlanmanız ona ağır gelir. sizin üzerinize titriyor. Bil müminine raufun rahim. Evet. O müminlere rauf ve rahimdir. Allah rauf ve rahim ismini bir de resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam için kullandı. Evet. Eğer Allah Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam için o müminlere karşı rauf ve rahimdir dediyse bir de onu bize örnek olarak gösterdiyse o sizin için en güzel örnektir dediyse müminlere de düşen aynı şekilde rauf ve rahim olmaktır. Biri bizim evladımız olabilir. Ne olursa olsun o senin aynı zamanda mümin kardeşindir. Bizim hanımımız olabilir. Anamız, babamız, akrabamız olabilir. Akrabamız olması, yakınımız olması bizi onunla kardeş olmaktan çıkarmıyor. Hakkını bir kat daha artırıyor. Onun için müminin rauf ve rahim olması lazım ki Allah'ın rauf ismi onun üzerinde tecelli etsin. Ama şeytan bizi kandırıp işte ben buna merhametle muamele ediyorum deyip eğer Allah'tan başka tarafa davet ediyorsak biz ona karşı rauf ve rahim olmuş olmuyoruz. Onun ref olması için Resulullah Efendimiz'i miraca götüren neydi? Sidretül Münteha'dan sonra refreftir. Refref. Refref ne demek? Refref aşk demektir. Ali'lerimiz bu arada refrefi tartıştılar. Refref nedir? Bir binek midir? Şu midir? Bu midir? Refref aşkti. Saf aşk. Sidretül Münteha'dan sonra Resulullah Efendimiz'i o aşk, bürüdü ve şimşek hızıyla o kız tarif edilmez tabi huzura çıkardı onu ref ref Allah'ın Rauf isminin tecellisi de böyledir o ref olsun diye, yücelsin diye huzura çıksın diye, Rabbine yakın olsun, dost olsun diye muamele etmen lazım Yoksa ben sana yumuşak davranıyorum dünyayı kazan. Ben sana yumuşak davranıyorum şöyle yap. Değil. Bunu Allah için yapman lazım. O yücelsin diye. Rabbine yakın olsun, yaklaşsın diye. Hazreti insan olsun diye. Allah'a dost olsun diye. Ona yumuşak davranman lazım. Güzel davranman lazım. Bununla beraber eğer bütün bunlarla yardım edemiyorsan ne yapman lazım? Biraz uyarıp ikaz etmen lazım. Yani uyuyanı biraz sallaman lazım. Uyan demen lazım. Mesela bir yangın olsa, içeridekiler uyuysa ne yaparız? Dışarıdan feryat ederiz. Kapıyı çalarız. Olmasa kapıyı kırarız. Niye? Yanmasınlar diye. Yapar mıyız? Yaparız. Mesela bir imanla bakalım, samimiyetle bakalım, gerçekten yani insanlar cehenneme gitmiyor mu? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Bakalım bunu anlayacağız. Nasıl ki ateşteki birini uyandırmak için feryat edeceksek, eğer cehenneme iman etmişsek bizim aynı hali, aynı tavrı almamız lazım. Aynı feryadı yapmamız lazım. Bu feryat başka bir feryat. Çünkü eğer yangında yanarsa sadece dünya hayatı biter. Ama eğer nefsi onu yakıyorsa, o nefsinin şeytanın ateşine yanmışsa, ateşin içindeyse, bu ebedi bir ateş demektir. Ondan kurtulamazsa, Ebediyen cehenneme gider demektir. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyordu, Kıyamet günü kurtuluşa erenler nefsini tezkiye etmiş olarak gelenlerdir buyurdu. Ancak onlar kurtuluşa erer, nefsini tezkiye etmiş olarak. Yani nefsinin ateşini söndürmüş olarak gelenler. Nefsindeki kini, hasedi, kibri, eğer temizlemişse, ona boğulmamışsa kurtuluşa erer. Yoksa, yoksa kurtuluş yok dedi. Evet, bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. Bu durumda ne yapmak lazım? Yani, böyle Basit şeylerle uğraşıp, şu şöyle söyledi, bu böyle söyledi, şu şöyle yaptı, böyle yaptı demek yerine yapmamız gereken şey, evet. yangından bir kişiyi kurtarmaktır. Bir kişi. Bir kişi demek, bir kainat demektir. Bir kainat. Böyle bir derdimizin olması gerekir. Eğer gözümüzü kapatmamışsak, biz de uyumuyorsak bunu görmemiz lazım görüyorsak feryat edeceğiz. Feryadımız olacak yani. Hem de bunu yaparken rauf ve rahim olmamalısın. Söyledim başta. Sen onu uyandırmaya çalışırken, ateşten kurtarmaya çalışırken niye beni rahatsız ediyorsun diye sana hakaret edebilir. Sana küfredilebilir. Seni taşlayabilir. Senin peygamberine yapılan senin de başına gelir. Gelmelidir. Gelmese olmaz zaten. Gelmese nasıl ona benzeyeceksin? Nasıl onun yolunda yürüdüğünü söyleyeceksin? Söyleyemezsin. Başına gelecek. Gelmelidir. Geliyorsa şükretmen lazım. Allah sana yücelme imkanı verdi. Ref olma, evet. Refrefle olma imkanı verdi demektir. Eğer onlara rauf ve rahim olarak muamele edersen, rauf ve rahim olarak muamele etmesen ne olur? Kaba saba biri olursun. Ne kimse seni dinler, ne de sen kimseyi dinleyebilirsin. Ne kimse sana yardım edebilir, ne de sen kimseye yardım edebilirsin. Evet. Onun için hep beraber burada Allah'ın en esmaül hüsnasını, isimlerini öğrenmeye çalışırken, Rabbimizi tanımaya çalışırken bir de kendimizi, Hazreti İnsanı tanımaya çalışıyoruz. Yani olmamız gereken Hazreti İnsan nasıldır? Onu anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Öyle olmaya çalışıyoruz ki eğer bu böyle olmazsa Allah'a iman olmaz. Hayatın gayesi anlaşılmamış olur, anlaşılmaz. Allah'a yakınlık hiç olmaz. Allah'a dostluk evet. kesinlikle olmaz. Allah'a dost olmak, yakın olmak, sevgili olmak hayali bir şey değildir. yoksa ben rüyada gördüm işte ben havada böyle uçuyordum ben rüyada gördüm işte Allah bana değil şöylesin şey ben gördüm işte Allah bana şöyle söyledi yine oradan aşağıya yok öyle Allah akıl vermiş herkes kendini biliyor değil mi herkes kendini biliyor öyle şey yok Allah için bak Hükmünü Allah'a göre ver. Kendine göre değil. Sonra bir de birbirimizi kandırmayalım. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani gittik işte falan cemaate gittik. İşte oradaki şey şöyle büyüktü, böyle büyüktü. Biz de gittik tabi oldu, kurtuldu. Birazdan Allah'ın el kefil ismini anlamaya çalışacağız. Oradaki ayette Allah buyuruyor. Kıyamet günü Allah soracak. Nerede sizin o taptığınız? Evet, Onda da diyecek ki işte ya Rabbi bizim taptığımız bunlardır. Rab edindiklerimiz bunlardır. Onlar da der ki siz yalancısınız. Biz öyle bir şey söylememiştik. Doğru bir söylememişler. Ama Allah'ın kitabını Allah'ın Resulünü bırakıp kendi kendinize din üretirseniz yarın kıyamet günü başınıza gelecek olan budur. Olacak olan budur yani. Evet. İnşallah hep beraber, kardeşlerimizle beraber, her bir kardeşimiz tek tek yanmakta olan memleketin, dünyanın, insanlığın, evinin, gönül aleminin yangınını söndürmek için ya da orada uyuyanları çıkarmak için kardeşlerimiz çabalarını, gayretlerini sarf ederler. Karanlıkta kalmış olanlara bir ışıkta onlar yakar, aydınlatır gönülleriyle, imanlarıyla. Hiçbir iş yapmayanlar, hiçbir şey yapmayanlar ne yaparlar? birbirleriyle uğraşırlar. Eğer görseniz ki birileri birileriyle uğraşıyor. Bilin ki onlar bir şey yapmıyor. Onlar işin sadece lafındadır. Böyle konuşarak laf üreterek iş yaptıklarını zannederler. Bilin ki onlar bir şey yapmıyor. İşi versen de işi yapmaz. Yapamaz. Onun işi konuşmak. Ama tehlikeyi görenler, işin ciddiyetini anlamış olanlar ne yapar? Hemen işe koyulur. Kendini kurtarmaya çalışır, erini kurtarmaya çalışır, komşusunu kurtarmaya çalışır, yardım eder, feryat eder. Evet, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Yahudiler, hahamlarını, Hristiyanlar, papazlarını ilah edindiler. Niye ilah edindiler? Gerekçesini beyan ederken, hahamlar, papazlar bir konuda hüküm verdiğinde, onların kitabına uygun olmasa da onlar kabul ediyordu. Eğer onlar kitaplarını bilmiş olsalardı, hahamlarını ya da papazlarını ilah edinirler miydi? Edilmezlerdi. Bilmediklerinden dolayı, Aynı şey bizim için geçerlidir. Eğer biz de kitabımızı bilmezsek, anlamazsak, biz de alimlerimizi ilah ediniriz. Uyduruk bir dini önümüze koyarlar. Din budur derler. Biz de öyle zannederiz. Sonra bir de bakarız ki, bu Allah'ın kitabına ters, ayetlerine ters, Resulullah Efendimiz'in hayatına ters, sünnetine ters, imanına ters, ama bilmeyince doğru zannediyorsun evet her bir kardeşimiz tek tek bunu bilmelidir Allah'ın dinini ortaya koymalıdır hak gelince batıl zahir olur güneş doğunca karanlık biter, gece biter Kur'an gönüllere doğunca Allah'ın ayetleri gönüllere doğunca bütün uyduruk dinler yok olur. Onlar kendine başka yer arasın. Eğer bulabilirlerse. Uyduruk dine uyanlar da aynı şekilde ne yaparlar? Kendi dinlerine davet ederler. Ama uyduruk dine uyanların daveti de uyduruktur yalnız. Arkadaşlar buraya dikkat ederse bunu hemen anlarlar. Dinleri uydurma olduğu için davetleri de uydurmadır. Peygamberi metotla davet etmezler. Peygamberi de kabul etmiyor. Örnek olarak zaten kabul etseydi hali bu olmazdı. Uyduruk dine iman etmezdi. Davetleri davet da aynı şekilde uyduruktur. Biri bile şiddeten yanadır. Hadi de gelim nasıl namaz kılmıyorsun? Nasıl oruç tutmuyorsun? Uyduruk dinin daveti böyle olur öteki oradan tane, bir sene bir vakit namaz kılmasan kaç seneydi? 70 sene kızgın sacın üzerinde namaz kılacaksın. Uyduruk değil ya. Daveti de uyduruktur. Tehditle yapmaya çalışıyor işi. Onun için uyduruk dine tabi olanlar da sımsıkı dinlerine sarılırlar. Onu bırakmazlar. Eğer bırakırlarsa imanlarını kaybettiklerini zannederler. Onun için bize düşen nedir? Onlara karşı rauf ve rahim olmaktır. Onlar bunu anlamalıdır. Biz onlar yücelsin diye yardım etmeye çalışıyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, rakibimiz değil. Hazleri ne olursa olsun, durumları ne olursa olsun. 50 kişiyle uğraşırız. Bir kişi eğer o yangından kurtulursa bir kainat kurtuldu demektir. Allah bir kuruna böyle bir şerefi bahşederse bu şeref ona yeter. İnşallah beraber hem kendimize karşı rauf ve rahim oluruz. Ehlimize karşı rauf ve rahim oluruz. Hem bütün insanlara karşı rauf ve rahim oluruz. Allah Rauf ismiyle bize tecelli etsin inşallah. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın müminlere Rauf ve Rahim olduğu gibi Allah bizi de müminlere Rauf ve Rahim kılsın inşallah.